Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hicri yıl ve hicret. Hicri yıl. İnsana geçer olan bu takvimdir. Hicret, göç anlamına geliyor. Peygamberin çoğun başından bu olay geçti. Hicret, göç. Bu tabii kolay değil. İnsan doğduğu büyüdüğü yerden başka gitmesi bir nevi tabii bu da mani bir acı olmuş oluyor. Peygamberimizin ailesi mazitlerinin 13 yılı nerede geçti? Peygamber dönemi. 10 yılı da bir deniz geçti. 40 yaşında peygamber oldu. On şene Mekke'de kaldı. Mekke dönemi İslam'ın asadetin en karanlık, acı dönemi günleri Mekke dönemi hatalarından. Yani müşriklerin tam Egemli olduğu bir yer Mekke müşrik. Mekke Gerçi bunlar her bir kaderin Tecelli istiyor yani vakti gelenecek. Kader emrede. Yani haşa yani Mevla'nın çıkmış çıkmamış tabii Her şey onun iradesine bağlı. Mevla böyle istiyor. Böyle olacak, olacak bu şekilde. Mekke'ye mükereme İslam'ın karanlık dönemi. Yani baskı, zulümün zirveye ulaştığı yer. Mekke'ye mükereme. Ama Mekke'ye mükeremede hepsi saharet Müslümandı sahabeleri. Burada nifak yoktu orada Mekke’de. mükeremede. 10 yıl geçti Mekke mükeremede artık kafilerin de en azlı dönemi başladı kafilerin de. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin İki tane desteği vardı büyük böyle güçlü, kuvvetli. Biri Amcazı Ebu Talip. Hem Kureyş'in reisiydi. Bir ağırlığı vardı az çok. İkincisi Hatice Valide annemiz. Onda bir ağırlığı vardı Peygamber'e karşı. İkisini de üç günü arayla vefatıyla beraber Peygamber'in bütün desteği kalktı. Tabi o da insan, o da beşer. E, evine gelince hiç olmazsa hanımı, Hatice hanımı karşıladı kendisini. Birer yüzde günü alırdı. Artık öyle bir dönem geldi ki Ebu Leheb Kureyş'in reisi oldu. İslam düşmanı, Peygamber düşmanı Ebu Leheb oldu. Artık Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye mükeremede görevini yapamaz oldu Mekke'ye mükeremede. Her yıl hac mevsiminde hac diye bir şey vardı Araplarda vardı. Had İbrahim'den kalan bir anale gelerek olarak ama. Kabe gelir Araplar etraf kabilelerden artık bir ibret gibi doğaşarak Kabe'ye. Ama her yıl hac yapılırdı. Deyga ailesi maddeleri de her sene hac mevsiminde Mekke'nin dışına çıkardı. Artık yabancıları İstanbul ederdi. 15 yılda nübüvetin. Bir gece Aleyhisselam Hazreti. Uyumuyor mu? Peygamber Yani engelleme var, baskı var, zulüm var, işkence var, hakaretler var. Hepsini böyle göğüslüyor. Peygamberlik kudri peygamberlik. E, bana ne? Ya ben yaptığım görev mi? Olmadı almıyor. Gündüz yapamıyor görünen geceleri ya. Tabi o zamanki gecelerde ışıklandırma yok. Karanlık gecelerde, ıslık çöllerde tek başta olaşıyor maddetleri. Akkabe yakınında bir karartörü peygamemeyiz. Bir grup geliyorlar karşıdan. Mina'da, Akabe yanında. Yaklaşık bir onlara e baktı. Altı kişiler Peygamberlara sünbül aleyküm selam ne dersiniz bedinler dediler bedinler e, oturun musunuz biraz azıcık konuşalım ve oturun dediler otururlar geceyarın karanlığında ıssız çölde otururlar e, bir peygamber hem de hatemil embia yani peygamberlerin son halkısı en büyük peygamber aleyhisselam dedleri Rüşdüllah aleyhisselam dedleri oturdu. Önce Kur'an okudu onlara. Kur'an-ı Kerim okudu. E, Kur'an tabi herkese, bu Kur a, Resulullah a okuması tabi başka. Orada bir imari hav oldu. Peygamber onları açıklamadı Kur'an-ı Kerim'den ve sonra da kimliğini söyledi. Ben Allah'ın Resulü'yim, Peygamberiyim. Sizi imanı ediyorum dedi. O altı kişi bile bakışırlar. Bir şaşırdılar be, şok oldular. Peki böyle bir şey, bir bakışta falan. Fakat okunan Kur'an-ı Kerim Peygamber tarafından yapılan sohbette bir şey aldılar. Yani öyle manevi haralı, ruhsal halallılar, güzel bir haraldılar. O feizin atmosferi içerisinde hemen kaç çıkamadılar. Ama şaşırdılar, bakıp da bakındılar. Deler ki, bir müsaade et, e görüşelim. Görüş, bak. Peygamber geri çekildi. konuştular. Bunlara karar verdiler ki, iman Bey'e Altısı da bize, hepsi bize verdiler. Orada, Peygamber'e tuttular her biri, teker teker. Elhamdülillah, İslam'ı kabul edilirler, müslah oldular. Orada. Deler ki, Ya Resulallah, Müslüman oldular ama tabi sahabe oldular ama şimdi sahabe. O makama çıkıyorlar. Bir anda sahabe. Yani bir evliya. Normal bir insan değil bizim gibi. Bir evliya bir milyon yıl çalışsa o yolda gece günü çalışsa o makama çıkamıyor. O, o kadar yüce makam ki pardon, o kadar muhassam ve var böylece. Sahabe evliya arasında böylece. Altı kışlarında birdenbire gece o makama ulaştılar, sağmak Ne oldu işlerine işlerinde? Aşkı Resul tabi, Peygamber aşkı. Ya Allah biz kalalım Mekke'de, hayır kalmayayım. Medine'ye orada İslam'ı tebliğ orada oradaki insanlara. Bunlar tabi kabul edenler mecbur tabunu. bunu, Medine'ye Altı kişi başlarına çalışmayı aradı. bir sahibi olarak alkaru malavi fizle akülü olarak görüntü olarak orada altısı artık gece gündüz her akşam ev sahibi yapma ellerinde ev sahibiye kurma başlarında yolda orada burada başladılar. her çalışınca bir şey oluyor oluyor mesela işte medine de ilk çekirdeği bunlar İslam'ın atılması altı kişi her her yıl 12 yıl nübüvetin peygamberler Mekke'de yine bunlar geldiler. 12 kişi oldular. İsmi daha fazlaymış aslında. Hepsi gelemediler. 12 kişi geldiler. Yine Aden'de burçlara gene gece orada. Orada peygambara biat aldı. Biat bir sözleşme aldı. Hepsi iman tabii gelir orada. Peygamber onların biat aldı. Önce Allah Celle, Celle şirk koşmamak üzere. Allah bir Celle Celaluhu tebhid. Evvela bu. Sonra demek ki o dönemde o zamanda bedeninde ne gibi bir rahatsızlık varsa onları konuş aldı böyle. İlginiz cinayetmeme. Etmeme. etmeme. iftira etmeme. Ve hırsızlık yapmama. Ve çocukları öldürmeme öldürmeme. O dönemde Bediye'de bu usul varmış, Mekke'de olduğu gibi, öz kızlarını toplamda gömerlerdi onlar, insanlar. Yani bu kadar vahşi insanlar, canavar insanlar. Düşünün ki öz kızını diri diri, diri, diri böyle. Önce babası gidiyor, şehrin dışına cükür kazıyor, hazırlıyor. Eve geliyor, kızım gel sevdim, gezdireyim diyor. Kızca da babası gezdirerekten tabi seviniyor. Böyle oynaya gider gidiyor. Tam küçük gelince kızım bana bakar ne var burada diyor. Bakarken arkadan bir tek atı işler muhtemelen der. Kız babacığım benim kurta bağırırken üzerine taş topak atıyor, üzerine kapatıyor. Dürü Yani bunu yapacak bir insan artık bir canavar de yapamaz bu yavrusuna. Yani bir canavar bile, vahşi en canavar bile yavrusunun canlı bir kurulunu korur böylece. İşte peygamberimizin görevi böyle bir topluma peygamber olduğuma der. Yani, öz kızına bunu yapar. insan peygamber ne yapmaz ki? Ne yapmaz ki? Öyle bir canaba insanlara ruh, peygamber olur der, der. Bu on iki kişi tabi bunlara kabul ediler, biat edilirler. ki Ya Resulallah bize birisini göndersen, Salim beni göndersen de bize hem konu kerime öresin, gel ayette kerime geldim. İslam'ı, sünnet öresi bize. Peygamber'si bana kabul etti abi, gönderdi. Hazreti Musa bin Umeyr. Musa bin Umeyr. Gençti kendisi. Olmasam. Çok yumuşak huylu. Kılmasına binmeyen bir insan. Konuşmaktan da e, usanmayan Allah yolunda yani. Boş konuşmayan, yumuşak huylu, terbiyeli, edetli kimse. Mekkeli kendisi. Kur'an-ı Kerim'in en iyisi bir oydağında Mekke-i e de e, Onu gönderdi, onlara beraber gönderdi. Hazım Musab da gitti Medine bereye. O zaman Medine'de 40 kişi olmuş, müthmanın sayısı 40 kişi olmuş. Hazım Musab gidince daha bir canlılık oldu Medine Münevvere'de. E, Suhafetler, şunlar bana derken. E, bir iki kişi vardı Medine'de süredir geçen. Onlar İslam kabul etmiş sebebi her hanım Medine'ye verdiği İslam çabuk yayıldı o terella. Medine'ye verdiği. Takdir-i ilahi İslam Mekke'de doğacak, orada başlayacak, ilk var orada gelecek. Ama İslam'ın esas yayılış yeri yayı yayı Medine olacak. Yani takdir bu muhtemelen. Medine-i Münevver olacak. Merkez orası olacak. Hep buna tabi biraz oluyor bunlara böylece. Ertesi yıl, on üçüncü yıl olmuş oluyor nübüvvetin. Yine geldiler bunlar Mekke'ye mükerremeye. Yetmiş beş kişi oldular. Yetmiş beş. İkisi hanım. <gülüyor> Eyüp Hazretler iş, işleniyor. Eyüp Hazretler. İstanbul'da metro olan Eyüp Hazretler, O da işte bunun dahil derler. En gençler adı Cabir'de en gençler işlerinde. 75 kişi İhsan'ın muhtere geldiler. Ve bunlar peygamberimizi davet etler. Şimdi Medine vereye Dediler ki Ya Resulallah bak Mekke mükerremede çok sen burada bas kalkmasın. Zulüm altmasın burada. Çalışamıyorsun. Medine gel Ya Resulallah sen. Peygamberden biat aldı. Söz aldı. Medine gelince gelince Eşlerini kurdu gibi namuslarını evin korumak üzere. Yani buna bir ön hazırlık gerekiyor. Evet Peygamber dua etmek kolay ama ona saçma gerekiyor. Peygamberin görüp oturması bir köşede kenarda. Yani gel otur ya şu köşede, otur meçitte. Peygamber değil var Peygamberlik kolay değil böyle. İslamı tebliğ gerekiyor, anlatma gerekiyor geçmek gerekiyor. Doğuşma gerekiyor. Tabi bu arada tabi bir cihat olacak, savaş da olacak. Her şeye katılma gerekiyor. Düşün Medine halkı şimdi. Deler ki: "Ya Resulallah, peki biz seni uğrunda ölürsek ne olacak? Sonra ne olacak? Bunların karşılığı? Yani ne kadar sevabı, bunun çabın çok mu sevabı? Yani en tek en tek en cennet ede, cennet böyle. Yani sayısız mı bunun sevabı? Efendim bir milyar, on milyar sığmıyor sığmıyor. Bunun selamı oradan cennet buyurdu. Hemen biat ediler. Kabul ettiler muhtemelen. Bu tabii zil ayında oluyor bu olay. Haç Meclisi'nin onda olduğu için. İçin bu adet zil şu anda da. Zil iç ayı. Bunlar döndürmediği emri vereye. Delegalem Aleyhisselam Hazretleri izin verdiği sahabelerin şimdi ashabın mevla izin verdi. Artık yavaş yavaş Medine'ye gidin burada işe Yavaş yavaş böyle. Ama toplu değil. Toplu değil. Mekkelilerin gözüne batmadan. Çünkü o andan Mekkeli daha güçlü. Çoğunluk onlarda, güç onlarda da, kuvvet Böyle gidi gidin bakalım oraya İlk önce hadi Ebu Seleme ilk oh, Ebu Seleme. Allah selam ta şehit oldu kendisine. Ebu Hansetleri. Eşini aldı Ümmü Seleme. Bir de kızı Zeynep vardı. Hansetleri. Bunları da aldı. Gizce bir de bindirdi bunlar da. Giderken duymuşlar Mekke müşkleri. Önü kestiler. Hanımının akrabaları hanımı aldılar bundan. Kızını aldılar. Bunu bıraktılar. hanamını kızını götüremek ki akrabaları bir yere hapsetirler. Yani bir mahzen gibi bir yer. Öyle bir yere hapsetler bunları. Yani açsız kalsınlar da İslam'ın dönsünler diye. Ama tabi İslam'ın tanı alanlar denemiyor bunu. İslam'ın tadı var ya. Manevi tat. Ruhsal zevk, manevi zevk. Böyle ya. Onu yaşayamıyor tabi ona böyle. Denemiyorlar tabi. Ehlâm'ı kurtardı onları. Ona gittiler sonra böyle şey. İlk muacir oldu. kolay değil. Yolda eşi alındı, kızı alındı, gözelen alındı, öyle böyle tek başına kaldı. Gözü yaştı. Bedime gitti. Ondan sonra böyle Feydar pey, ara böyle iki üç güzerken herkes gizli gidiyorlar böyle. Ya gece yarıştan sonra karanlıkta veya öyle sıcağında çünkü o zaman Mekke mükemmede öyle vakit hayatı olmazdı, Herkes yerine çekilirdi. Yalnız Hazreti Ömer rahatsız etleri, o aç çekildi Hazreti Ömer. Kırcının okun yayını aldı, ok tarabası yanına aldığı, Kabe'ye tavafa geldi önce. Diyelere gizli ki ok, tavafa geldi bir böyle. Veda tavafı yani böyle. Geldi. Onu gören ona katıldılar. 20 kişi aldılar. Tabi öterim Mekke Kabe'nin bu aslamayı. Hazreti Emer dönüştüğünde müşriklere, vakit müşriklere. İçinizde anasını almak isteyen varsa, eşitlikte bırakmak isteyen varsa arkamına geçsin buyurun. Kimse çıkarmadı ona. O felandı, açı gitti onda, 20 kişiltere bundan önce. Yani Hazreti Emer'in bir ağrıcı vardı Mekke Mekke'nin Mek ismi vardı kendisinin. Bu şekilde bir göç başladı. Artık az Müslüman kaldı Mekke-i Mükerreme'de. Halbuki genelde bir komutan, bir devlet başkanı önce kendi güvenliğini garanti alır. Önce kendi gider. Mesela. Ama Peygamberimiz bir ma maddi değil de mali bir komutan. Allah'ın Resulü önce esnafını gönderiyor. gönderiyor böyle. Hazır bekle gel Peygamberimiz a.s.m. Ya Resulallah, izni buyurursanız, ben de gideyim Medine-Mücreti'yi deyim. Medine, deyim. Zeynep buyuruyor ki, Ebu Bekir, sen dur bekle bakalım. Belki beraber gideriz. Daha belli değil ama. Bekle, bak. Öyle bir ümit var mı Ya Resulallah? Öyle bir ümit var. Öyle manevi bir şart var. Tabi Şehir Hazreti seviyordu muhtemelenler. Bir Hazreti Ali kaldı. O da daha çok genç delikanlıydı. E, Hazreti kaldı. Öyle hasta, yaşta biraz kaldı. Kimse aşağı yukarı kalmadı. Şimdi peygamberler bulunduğu yerde kör desteğiyle kesilse böyle orada ayrılamaz. E o şekilde. Yalnız bir tek peygamber kavmini bıraktı. Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam böyle. Ona Mevla'dan izin gelmeden Kızdı, öfke yine kamuya kızdı. O kadar uğraştı yıllarca uğraştı, o kadar yıllarca uğraştı. Orası o kadar uğraştı. uğraştı. İmanı gelmeyecek kamarda, bunu imana gelmez dedi. Kızdı gitti böylece. Fakat tabii cezaya çarptırıldı. balık karına atılmadı yani. Balon karına. E Rabimin cezaevleri çok. Denizaltı. Tahter bahar denir bunu Arapça. Tahter bahar. denizaltı, altı. Kıspallı. Nasıl ya onun kanaya gitti? Ya Basra Kırapçı'na gitti. Oradan gemiye binecek. Uzaya kaçacak artık. Gidecek oradan. Tehket olalım. Yük gemisi insan oluyormuş. Oraya bindi. Gece karanlığında bir yağmur, şimşek, yıldırlar düşüyor. Deniz muazzam, delir deniz böyle dev dalgalar yelkenli gemi yelkenli parçalanacak yelken parçalanacak gemi yat, yatacak alıp oluyor gemi o zamanki insanların inancına göre eğer gemide bir kaçak köle varsa gemi batarmış onu inancına göre tabii yok tabii neler ki içinde gemi elemanları içinde bir kaçak köle var kimse bunu bulalım atalım bunu denize biz kurtulalım e kim kim köle? Kimse yok ki şu köle orada. Kura çekelim. Kura çektiler. Yunus Aracılama geldi. Baktılar. Bu köleye benzemiyor. İnsana benziyor. Tekrar tekrar çektiler. Hep ona geliyor Kura. Bak. Yunus Aracılama uyandı. Dedi ki kaça köle benim dedi. Böyle. Allah'tan ben, emir almadan karşılığını verdi beni. Ki atladı denize. Hemen orada balık bekliyor. Yani Yunus balığı da. Bekliyor Yunus balığıydı. O zaman üç tane büyük azman balıkanmış. Yunus balıkanından. denize üç taneymiş bunlar böyle. Biri benim oraya gönderdi. Biri bekliyor böyle. Atılı anda yuttu. Yunus'a yuttu böyle. Yunus balığı. Onda isim kaldı aslında böyle. Yunus balığına kaldı. Yuttu tabi onu. Yunus balığının bir özelliği var. Biraz daha fazla kalamaz. Arabi çıkar hava alır. Okşan alır böyle. Diğer balıklar oksijen almadan ölürler, yanarlar böyle şey. Ancak denizdeki çözülmüş oksijen alacakları var. Alılar böyle. Yunus balığı açıkta oksijen gazını alır, alır bu şekilde. Onun özelliği bu. Yunus balığı çıkıyor oksijen bir çekiyor onu içerisine. Yunus ama o oksijen gidiyor içerisine böyle. Anlıyor İşte tabi bu kolejim ya fazladım, konu odemiyorum temeller. Demek ki. Bir peygamber bak bir peygamber bile Allah'ın cenecalığı emir vermeden yerine arıldığı anda hemen cezaya çarptırılıyor. Çarptırılıyor. Bir de kendimize bakalım şimdi. Böyle namaz kılınıyor, kılmıyoruz. Ne olacak acaba halimiz? Yani Örnek alma gerekiyor onlar böylece. Allah genelce başı Ört diyor. Ört diyor Mevlam. Ört başlıyor Mevlam Allah diyor. Allah emrediyor. Kur'an'da ayet-i kerimeyle. Peygamber değil de böyle biliyor de Örtmüyorum diyor. diyor böyle. Peki ne olacak? Kaçacak mı böyle bu? Kalmayacak. Kalmayacak bu şekilde böyle. Mekke müşteri sevindiler. Oradan Müslüman gitmesine. Derler ki kenardan Mekke müşteriye gitsin bunlar dediler böyle. Onlara göre fitne fesat olayan Müslüman bulunması onlara göre böyle. Yani Mekke bize kalsın beni sevindiler bunları. Biraz da göz bazı kimseler bunlar. Mekkeliler. Ama sonra uyandılar, sonra uyandılar. Dedi ki birbirlerine biz ne yaptık biz? Ne oldu? E, Medine-i iki kabile var. Büyük Arap kabilesi. Evis Hazreç iki kabile var. Bunların çoğu Müslüman oldular. Buraya giden çok sahabeler var. Müslümanlar oraya gittiler, birleştiriler. Orada büyük bir güç oldular şimdi bunlar böyle. Mekke'nin de Şam yolu Medine'ye geçiyor. da yola geçiyorlar. Mekke'nin tek geçim ticaret. Ticaret. Bu ekli olmuyor. Hormuda olmuyor Mekke'ye mükerremede. Bunlar korklar şimdi. <gülüyor> ne yapalım dedi bunlar. şam de böyle Zeynep'e Muhammedi Aleyhisselam'ı Zeynep'e engel olalım yetine Orayı göndermeyelim. Eğer o da Medine'ye giderse, ondan başına geçerse, artık bu güç bu şekilde böyle. Öldük biz dediler bundan sonra. bir ev vardı. Adı Darun Nedve denilen dar ev demektir. Toplandırlar burada. Mekke'nin ele başları. Tabi başlı bu Cehil başları. Yani her peygamber zamanında bir azı düşman çıkmış her zaman peygamber. Ümmetinde Şiravunu Nemru'du Ebu Cehil'den kafir. Asadı ı Hişam Asad-ı Hişam Hişam Ebu Cehil yani cehaletin babası anlamına geliyor. Odan bu lakak verilirken işte böyle böylece. Bunun başkanında toplanlar şimdi konuşuyorlar tavralarında. Ne yapalım? Yani Muhammed'e ne yapalım diyorlar Aleyhisselam Adetlerine. Ne yapalım? Şimdi bunu engel olalım buna. Bir kısmı derler ki bunu hapsedelim bir yerde, Mekke'de. Bir mahzene, bir yere hapsedelim bunu. İşte arada bir az büyük eklep verelim, su verelim kadar. burada kalsın, önce kalsın burada. Bu görüş benimselmedi. Ee, şeytan oraya geldi onlara. Şeytan, iblisken yani, o da oraya geldi böylece. İnsan şeklinde o da geldi onlara. O da geldi. Bu bilansızlar karşı geldi. Dedi ki bunun sahabeleri, Müslümanlar oraya bir basın yapanı kurtarırlar, kaçırırlar. Peki ne yapalım? İkinci görüş, onu bir deveye bağlayalım. eline ayına, deveye onu bağlayalım. Şöyle bırakalım. Elaya bağlı, deveye bağlı. Başı boş deveye bırakalım. Çölde ne var çölde? Tabii önce bir sıcak güneş vuracak başına. Güneşe kalacak. Sus kalacak. Böyle olsun, ölçlen böyle. Bu güzel benimselmedi. E bu yumru benimsem bunda. Şu so görüş ne yapalım? Bunu öldürelim. Bunu öldürelim. Tamam, bu güzel bu. En güzel kesrim yol onun kurtulması tek şartı budur. Öldürelim bundan der böyle. Ya nasıl öldürecek işte bunu? Şu bakın öldürecekler muhtemelenler. Haşim oğulları. Peygamberin soyu yani Haşim oğulları. yine Haşim diyen bunlara böyle. İşleyenler çoğu insan Müslüman değil. Müslüman değil ama eğer Peygamber'in öldürülürse o zaman araya giriyor kan davası onge kurallara göre adetlere göre kan davası giriyor böyle işe. Haşim o e kalıp mekemi de buna çekiniyorlar. Nasıl yapalım? Ebu Ciel'in kafir, bak kafası çalışıyor mu ama tabii ki çalışıyor böyle. Ne yapalım? Şöyle karar verdi. Her aşiretten her kabilden Birerden genç seçelim. Bunları hepsi burada onlara savuşsunlar. Gece karanında kim böyle belli olmaz. E, haşim olur da herkese karşı gelmezler dediler. Diyet veririz ortuk bu Bırak karar verdiler. Gece karanlık basınca Peki, evi sarılacak. Ev sarılacak. Artık gelen giden yani gezin ayak sesi kesildikten sonra ev baskın olacak karanlıkta kime de belli ama, bilmeyecek. Herkese ölecek, böldürecekler. Ölecek, Peygamber evinde aleyhissamadetleri. Cebrahsallam geldi muhteremler. Cebrahsallam geldi. Şimdi, Allah'a göre tabi güçlü bunlar muhteremler. Allah'a göre şey Yani, Ebu Hüce denen kafir, dünya kadar büyük olsa, yani şu dünya, kürüğü, az kadar büyük olsa, cüsteli olsa, güçlü olsa, Allah katında dünya bir nokta sıfır değil mi tıra böyle, yani şu kadar galeşler var böyle, ki maddi aleminde bunlar böyle, maddi aleminde kalktıra bunlar böyle şey. Yani dünya bir nokta zerre değil Allah katında böyle şey. Böyle. Ama şu var, peygamberlere ümmetlere tabi olacağı için onların da işte bir yol var bu şekilde böyle şey. İleride böyle bir şey olursa ne yapmak gerekiyor bu bakımdan? Zeru Aslan geldi, şu at getirdi getirdi peygam aslanlarına. Elfal 30. Ve iz yemkürü keferu. Ve iz Habibim şu zamanı düşün ki, yemkürü bike. Yem, bekir gizli gidip tutak kurma, mihle kurma. Bir kez sana enesine keferu kafirler mişirle sana karşı bir tuzak kuruyorlar şu anda böyle. Plan yapıyorlar. Li yüz bütüyük evet bu şekilde yani seni bağlamak için, hasretmek için, öldürmek için. Vem kür Allah karıl makirin. Onlar evet böyle yapıyorlar ama Allah'ın makillerini Allah karşılık veriyorlar şimdi böyle. Bu selam ya Muhammed sen şimdi bu gece burada kalma kalmayacaksın. Bu açık Buradan çık. Ali, yatan yatsın buyurdu. Yatsın, sen buradan çık bu gece. Tabi peygamberler, Aleyhisselam Hazretleri muhtemelenler, bizim gibi bir can derdi olmadan da böyle can derdi. Çünkü peygamberlik çok tabi yüce makam. Makam şu yönden makam deniliyor bunlara, Allah'a yakınlık yönünden. Makam bu maneviyetten. Allah yakınlık denir Sanki Allah'la berabermiş gibi her an, her an, Allah cilacı görüyor, biliyor. Bütün mülk onun emri denetiminde, tasarrufunda bütün mülk zerreler. Tabi peygamberin bu imanın yakını ya tabi açık vermezdi. Aklın demez mi tabi de. bu tabi bu Bunun için peygamberde bir telaş olmaz böyle. Yani Heyecan olmaz böyle. Can derdi olmaz böyle. Mevla'ya tam bir tevekkül teslimiyat, çık çık, dur dur, otur otur, kalk kalk, o kadar bir şey yapabilecek. Gönül yapacaktı böyle. Telegannemiz Ali S. Hazretleri, evinde kaldı zamanda yandaydı, bekardı. Bu Ali, sen bu gece benim yatama yat buyurdu. Durum böyle bir anahtar durumu bu şekilde, ben bu gece buradan gideceğim. Sen ben Asya'ya e girersin, Medine'ye girersin onu buyurdu ben. Peygamberin hiç hırkası vardı, onu üzeri örterdi. Öyle yorgan yok da Mekin'e ye, bir hırkası onu örterdi. Onu Ali'ye verdi. Sen ört bir şekilde kardeşler. O anda Mevlam buydu Cebrail-i Miki Aleyhisselam'a. Gidin Ali'nin başına bekleyin onu orada. Cebrail Aleyhisselam geldi Hasanın başında, Miki Aleyhisselam ayak ucunda. Kodalar. Teğen Aleyhissamadetere evden çıktı. Yasine ilk ayetini okudu böyle. Sekiz ayetini okudu Yasine ilk okudu böyle. da yerden bir avuç toz oldu. Toz toprak oldu böyle. Avucuna aldı. Okudu. Ki son bölümü fe al-shenahum fehum illahi sirun. Fe al onlar böyle kış aldık, perdeledik. Onlar göremezler seni. <gülüyor> göremezler seni. Demek ki bir kimse böyle bir durumda kalsa, yani bir insan Allah'ın düşmanın arasında kalsa, oradan gizli kaçması gerekirse, bunu okumak gerekiyor muhtemelenler. Yasin'in ilk ayet kelimesi, en sonu feagşenahum fehum layıbı sirun." Onu sihir edemezler Yani bunu burada okudu, bunu okudu. Toz aldı, yani, bir hoş topa kaldı, üzerine attı, üzerine attı böylece. Üzerine hepsi üzerine gitti böylece. Gitti. O top o gece kim isabetmişse hepsi bedir bedir öldü bunlar hepsi bedir bedir öldü bunlar hepsi ölecek. Hepsi bedir öldü bunlar bellice. Ev tam kuşatılmış dev. Ev çemri almış dev. Yani aradan bir kedi geçemez. Tam kuşakmışlar. Bekliyorlar. Ebu Hüseyin'e bekliyorlar böyle. Eyüp As'ı yapacaklar. Özecekler. İşin garibi muhtemelen bakınız. Amca Ebu Leheb o da arada orada böyle. Ebu Leheb. Peygamber'in öz amcası. Ebu Leheb. O da orada böyle. O da bakınız. Yeğene sahip çıkmıyor böyle. O da orada böyle. O da, o da kafir orada. Orada. Yani Aleyhisselam o da aralarına sürdürüm çık çıktı aralarından. Yani sürdürüm aradan çıktı. Bir görmediler. Öyle gözleri daldılar. Hatta birbirini bile görmüyorlar. Öyle bir şuursu bir şuur kaybı oldu kendilerinde. Bir hal onun kendilerine içik aralarında. Biraz da onlardan biri gelir aradan. Baktı bunlara böyle serşem gibi böyle. Sanki bir şuurdan kaybetmişler. Şaşeng bu Ne oldu işte? E, no, bir bi şey. Yok. Bakın hadi yüzü öt toz sersem böyle. Ne bizim burada işte muaviz bekliyoruz. O buradan kaçmış da baksana dedi beni. Baktılar. Pencere vardı. Camlı pencere var. Baktılar. Yatıyor derler. Ya yeşil köy sende yatıyor derler. O peygamber değildir bu şey bu bakarlar. İçeri baktılar. Hastalık kalktı. Nerede Muhammed? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Eyvah, buna kızlaştılar bunlar böyle. Yani bunlara göre avlarına kaçırlar. Avlarına kaçırlar avlarına böyle. Ellerinden kaçırlar böyle. Ağzı kızla birbirine çıldırsa kadınlar böyle. Sinirlenler, öfkelendiren bunlar. Şimdi karar verirler, peygamberi mutlaka bulmak, öldürmek için böyle şey. Ebu Ceyn şey bir fikir atı ortaya, cin fikri kafir. Kim Muhammed'i yakalarsa ölü veya diri yüz deve ödül, yüz deve. Ebu Ceyn'in tabii şartlarında onların tek sayıları deve, Mekî'in mükerremede. Tarlı Tarlı yok. Bağ yok. Ekinye kurma yok orada. Işte. Deve. Yüz tane deve. Ödül koydu. Bunu diyen ne kadar sapıklar varsa, serseri varsa, hırslı varsa, e, katil varsa, eline kılcını alan, eline baltayı alan, sopa alan, peygamberi öldürmek için, yakalanmak için. Ar artık ev evveli, evleri, mahzenleri, her taraf arın arın arın diyor. Bulamadılar. O gece Peygamberimiz nereye gitti bu bilinmiyor muhtemelen böyle bilinmiyor bu, bir, insan bilmiyor peşin. Bu meşhur insan kim bilmiyor mu şey böyle? Her şey günü öyle vaktinde Peygamberimiz Emre gitti, Rasulullah Emre gitti böyle. Her şey öyle vaktinde ama böyle. Ama gece nerede kaldı bilmiyor bu. <gülüyor> Tabi tamam, mevlemi onu göstermez o Allah katan kolay da demek ki o gece Peygamberimiz Allah ile kaldı bir ara ki tep başına olamam. Kavramaz ya. kul girmedi o gece Yani peygamberimizin o hastanın bir maaleve miracı olduğu yer üzerinde. Allah ile kalacağız Allah Öyle huzura ile kaldı gece. Herşeyi öyle vaktinde öyle sıcanda halçekirich evlerine az evine gitti. Ya evvah Bekir, evde misin? İzin verse ele girebilir miyim? Ama buyur Resulallah. Ne yaptı peygamber evine geliyor. Hazreti evine geliyor. Ee, ya Ebu durun böyle böyle. Hakkı okudu. Rabbimden bana izin geldi. Gizeceğiz. Bende var ya Resulallah? Evet sana var. Merhaba öyle emir verdi bana. Benci. Emir verdi. Bu Hazreti Bekir'e nasip olur muhtemelen. Peygamber'e bir hicret. Peygamberler beraber kalmak böyle. Hicret ona nasip olacak böylece. O gün peygamberimiz orada kaldı. Gündüz. Gece kanabasıncaya kadar. Gece çıklar beraberce. Gittiler mağaraya. Sevir dağ. Cebinde sevir deniyor. Yani sevir dağ. Oradaki mağaraya gittiler böylece. Aşağı yukarı 5,5 kilometre Mekke'ye. Günü doğrusu kalıyor Mekke'nin kalıyor. Bir saatte geliyor yani. Ben Almanistan'ı oraya gittiler, Mağaraya gittiler. Ta i̇çine mağara gidenler, görenler vardı. İçine muhteremler. Yani mağara pek büyük mağara değil böylece. Eğlenceci, de ancak içine giriliyor. İçi biraz geniş ya, bir şey giriliyor. Oraya girdiler, mağara girdiler böylece. Mağara muhteremler, cennet o mağara değişmez ama maarifle çalıştı, Allah dilerse Celalü mevlâ maarif cennet yapar, hembe. Allah onun cennet yapar, Yani bu maneviyat başka bir şey, maarif yaparlar. Hiç evliya girmiş evliya Allah maarif Onlara sorsan cennet istemez, maarif ister. Ona benim on cennet yapıyorsun, Yap, ya, Önce Hazreti Bekir girdi. Hep arkadan geldi halde, ''Ya Rusya izin ver, önce ben gireyim.'' dedi. Ne öyle yaptı? İçeride bir yılan olmasın, bir şeye bir olmasın böyle olmasın. Ben ne olmak için böylece? İçeride girdi. Gerçekten delikler vardı, yalan delikleri vardı. Şimdi tabii çölde ancak böyle yılanların barınacağı yer, mağaralar, delikler. Serin oldu şurada böyle. Böyle girerler böylece. Hatta bir yılan orada kalmış bile. Tavuk ona giremiyorum şimdi. Hemen Cebrahistan'ın secde kapandı o anda. Allah'ım bana izin ver. Gideyim senin Habibi Ekremi'ni ben bu akşam onu muhafaza olayım onunla. Cebrahistan'ın kapandı secde Onu yalnız bırakmayın bu gece. Meylem böyle Cebrahistan'ın sen, sen dur bakalım. Ona gerek yok sana böyle. En zayıf varlığımı oraya ben göndereceğim. Emri. En zayıf bir yarattığım varlığımı oraya göndereceğim. Onlara koruyacak şimdi Yararsa Ne acaba bu ya Rabbi? Meğerlerim gönderdi. Örümcek. Örümcek muhtemelen. Örümcek gönderdi. En zayıf varlık. Hem örümceğe gelip başladı mağarasına ağ örmeye böyle. Acele acele böyle. Acele acele. Örümceğin ağda ipek böceği ipe gibi. Aynı aslı. İpek'tir aslanmadı böyle. Onda bir boğazdan bir boru var... ...ince boru var... ...oradan bir sıvı çıkıyor orada... ...o sıvı hava edince... ...ipe dönüşüyor böylece. ...yapışkan bir oluyor böylece. ...hemen örmeye başladı... ...hakkak tabi... örmenin de bir usulü var örümcek rüzgarı ama... ...öyle değil ama böyle... ...onu ördü... acil acil ördü... ...onu tam bitirdi... ...mevlamadan bir rüzgar verdi... ...rüzgar o tarafa geldi... Tozlar da ağır gelince ağ da yoğunlaştı, içerisinde göstermiyor. Bir de eskiden beri orada ağ gibi öyle bir hal oldu böyle. Gidin böyle buradan iki güvercin gönderdi dışı erkek. Hemen yuva buraya mağaranın ağzına. Dışıyı da iki tane yumurta yaptı böyle, böyle Üzerine Yatıyor üzerine böyle şey. Şimdi tabi Mekke'li arıyorlar peygamberi arıyorlar. Yani ne yazık onlara anlat. Hep gebere gitti ama da Allah ya. Ya gebere gitse böylece böyle. Geberi. Onlara kamıl Mekke'miz avallara. Ayılar böylece. Grup grup böyle, Grup grup her grubun başında bir lider var. Azgınları var başlarında ayılar böylece. Bir grupta bu Şevir Dağı'na geldiler. Ve orada. Ne bir harf başlarında kafir, at üzerinde o o başlarında oraya geldiler. Baklar tabii et evet, vaklar yok. Bak da bir mağara şimdi. Dedeler ki ümeye, dedeler bir de mağaraya bakalım. Bu olmasınlar acaba? Ümeye de kâbir çok böyle onurlu benlik kişi böyle? Yani kene akıllı zanneden kişi mi böylece? Gülüyor 20 üzerinden. Dedeler sizi mağma da dün kaçtı buradan. Baksana yani de burada örmecek yu yapmış dede zaman da böyle eski şey bu. Örmecek bası. Yumutlamuş bu şey böyle böylece. Gülüyorlar görünce bakamadılar. Yalnız tabi onlar oraya gelince, konuşunca, bana kapsa gelince Hazım Üstüklü Hazretleri, o başladı şimdi korkmaya, korkmaya başladı. Neye korkuyor? Şöyle dedi Yarasiyallah. Sonra da bunu söyledi. Bana bir şey olsa, ölsem bir ev bekirilmiş olur, bir şey olmaz Yarasiyallah. Ama sen son Peygambersin Allah Bediye'nin rahatsızını bekliyorlar böyle. Tabii bir şey olsa ne olur? Bu da aleyhissi peygamadan böyle. La tazen inna innallaha me'ana. İzma fil gari. Garda. Gari, mara demektir. Ben öyle bulurdum peygamadan. La tazen. Sen hüzünler mi? Hüzünmezsen. İnna allaha me'ana. Allah'ın için bizimle beraber. Öyle hakkıl yakın makamı tabi bu. Peygamber makamı bu şekilde. Üç gün, üç gece orada Kallar Mağara'da. Derdi. Hazreti Sıddık Hazretleri, Peygamber Efendimiz Efendimiz'de. Hazreti Bekir, adı aslında Abdullah'dır. Ebu Bekir lakabının kendisi, künyesidir. Bunun bir lakabı da Sıddık oldu, Sıddık. Sağlık, evet, doğru anlamına geliyor. Miraç konusunda. Peygamber'i tasdik edince adı evvelki sıddık oldu böylece. Mara gününde de yarı gar yarı gar. Bir arkadaş Peygamber'e Üç gece üç gün Peygamber'e tek başına kalmak, Peygamber'e kalmak böylece. Yani Hazreti Bekir o anda üç gün içerisinde her saniye her saniye makam aldı böyle. Her saniye böyle. Devarlı ki peygamberlik olamadı. Peygamberlik ulaşamıyor tabi. Olmuyor peygamberlik. Yani üç gün böyle her saniye makam Allah Allah. Rüsun'un yanında böyle. O kadar makam Allah Allah Allah. Öyle makamlara geldi artık. O derecelere geldi. Sonra oradan çıktılar. Terimler. Üç gün sonra çıktılar oradan. Medine'nin doğru hücrede. Deniz yolunu peygamber tercih etti. Kız deniz. Kıyısını tecel etti. Oradan gidiyorlar. Fakat müşrikler her haber salmışlar her tabir bütün kabilelere. Muhammed kaçtı Bekir Mükerreme'den. Yanında bir arkadaşı Bekir var. Medine'ye gitmesi muhtemeldir. Kim, hangi kabile kim onu yakalarsa yüzde ödül var. Diye. Haber Haberler gönderildi. Bir Sura Kade'ye biri varmış Sura yani on kişiye bedelmiş işte böyle. Öyle güçlü, kuvvetli bir toplumu dağıtırmış tek başına. İri yarı bu kişi. Bu da duyun yüz, yüz deveyi duyunca hayale kapılıyor. Altına biniyor. baş aramaya. Tevhansızları dev üzerinde, Hazır Bekir'in başında iki devere gidiyorlar. Tevhansız hiçbir yere bakmıyor tabi. Hep kuzu ilah ilahi var böyle. Ona mevla yetiyor. Hazır Bekir o rüşülü Aleyhisselam'ın namına bakıyor böyle, sağa bakıyor, sona akına bakıyor. gelen var mı acaba, gözetiyor. Bir araya bakta arkasına baktı gelen Suraka, meşhurmuş çok ünlüymüş. ünlümüş. Allah Suraka geliyor. O sen Bakir Allah bizimle beraber ya. Vah sen aldırma. Ama böyle ki yine tedirgin amaçlı yine böyle. Şu an bakya bakıyor, bu Suraka bunlara gördü. 4 numara üzerine gelmeye. Yalın kılıç, yürü yarı yapılı, eliyor. Hazreti Bekir kendine bakıyor, ona bir şey yapamadı, ona karşı yapamadı. Eyvah! Bastımak derken, tam yaklaşınca, Gürda ailesi Aleyhisselatü'nün toprağa, ya toprak, tut bakayım surakayı. Hemen toprak yarıldı, atı haber toprağa gömüldü, gömüldü. başta sıkmaya. Hem altını sıkıyor, hem ayaklarını sarakını sıkıyor böylece. Sarakı başladı, kemikleri başladı, gıcırdama kemikleri, kırıcı kemikleri, öyle toprak sıkıyor. Ne olur Muhammed bırak beni. Sana bir şey yapmayacağım. veriyorum sana. Peki. Bıraktı, bırak toprak onu. Bıraktı. Yine kendi top çıktı. Şöyle sarakı bir baktı, baktı. Allah Allah. Yüz tane deve var ama bir tarafta şimdi. Ayrıca yüz deveye de deve bakıyor. köy olacak döveler Deve sahibi olacak. Peygamber Zeberk'e baktı. Onlara göre küçük gördü ona gözünde böyle. Hemen halledermişlerini bir ham yapmak istedi. Peygamber buyurdu, tut bunu. Bu sefer daha derinden tut." "İlse bu tekrar alınacak." Artık anladı Sıraka ki bu hak peygamber bu. Bu bir mucize bu. Baş olma bu şekilde. Ya Muhammed ve Burak, hak peygambersin, kalp yapmayacağım. Peki bırak. Bıraktı. Dedi ki, "Şu Sıraka ya Muhammed dedi, izin verirsen dedim, ben sana bir haber dedi böyle. Ya oğlum işte korurum, muhabbet ben sana. Gerek yok sonra, Allah beni koruyor. Gerek yoksa gelmedi. Ama ileride gelmek Medine'ye mi? İleride gelirsin, şimdi gelme gerek yoksa, ileride gelirse böyle bir şey. Ve sonra gitti Medine'ye. muhteremler, tabi eskiden yok boylarında lokanta yok. E, esnaf için, satışı bir şey yok bu şekilde böyle. Yani, e, Açıkla yolda bir çadır orada böyle. Çadır oradılar. Yani bir ev çadırdan ev orada. Hesabı Bekir ev sahibine bağırdı. Kadın çıktı. Dedi, kocam yok. Ebu muhabbet mişkulesi Ebu muhabbet yok böyle. Peki dedi Hesabı Bekir eğer evinizde yiyecek bir şey varsa, ekmek kuruma ne varsa, parası demek şartıyla bize verilmişsin bu şekilde. Kadın ek ah dedi, dedi tabi tanımıyor bunları. Olsa dedi, para bir istemezdim. Verdi ama hiçbir şey yok böyle. Ne bir lokma kuru var, ne bir hurma var, ne bir şey yok. Ne böyle bence. bir şey, orada bir koyun vardı. Yeri yatıyor koyun. Ona baktı. Dedi ki, kadına eğer izin verirsen bu koyunun üstünün sağlığı içelim bunu. Kadın güldü. Onda öyle sus olur mu diye böyle. Bu koyun çobama gitmedi be otama giremiyor. Artık kurumuş hayvan böyle kemik kalmış. Kesik eti yemez de böyleye. Sütü kurumuş bunun. Su çıkaram bundan da böyle. Akıl verir sana böyle böyle. Değerli kaşı böyle yale yani falan. Leyim gülümser tabii. Değerli sen bir izin ver. Bir sağalım bakalım. Bakın bakalım çıkar e, mı bakalım. Ya sağalım bakalım böylece. Değerli aldı kalkanını tuttu. istimrar Rahim şey bir sıbadı. Şey bir çekti. Çeşme alışsan ben orada. Kabdoldu. Kanı gidiyor bir kap getir. İşimi işte böyle bir daha bir daha gidelim bakalım dolduğumuz şekilde. Şey kadın bak Allah Allah. Ya bu kim böyle bu acaba bu şey bu Nasıl insan böyle bu şekil böyle? Derken sonra konuşulacak gelince de abi olsaydım onlar böyle giderdim ben buyurdum o teremler. Tabii daha çok oldum o oldu yolda. Yani peygambere karşı çok müze kolay tam bunlara karşı son peygamber. Medine yakıştı Medine yakıştı Medine'ye bireye. Medine, medine halk duymuş tabii oradan çıkıldığını. Çıkıp ben işte bekliyorlar bunlara. Her gün bekliyorlar. Ama güneş kızın bas basınca yani öyle kaşınca artık gidiyorlar büyük Medine'ye böyle. O gün beklemiş yine sabah da gitmişler. Bir Yahudi Üstüne çıkmış, tarasa çıkmış. Bakınıyormuş, iş icabında. O görüyor, haber veriyor ona bak, Yahudi. Ey Araplara diyor. Bakın sizin diye, bekleyen adam geliyordu böyle ben burada. Teşekkürler, Aleyhisselam az önce Kuba'ya gitti muhtemelen. Kuba, köyde de bana bakıyor be. Oraya gitti. Rebiyaray'ın 8. günü, Perşembe günü, Pazartesi günü, Pazartesi günüydü. Oradaki Tanrım Hazretleri, Kuba'ya. Orada birkaç gün kaldı orada. Orada ilk meşri yapıldı. Kuba meşriydi. Yapıldı orada. Sonra Cuma günü orada çıktı. Medine'ye, merkeze gitmek üzere. Medine'den gelen altta geldiler. 100 kişi geldiler. Şirası altı geldiler. Orada bunun tabi Kuba'daki olan Müslümanlar hep beraberce bir kafir oldu. Kuba'dan çıkıldı. Medine'ye doğru Tam öyle vaktinde Peygamberimizleri mola verdi. Ravun'da bir yer var çekildi. Bugün gün Cuma'ydı. İlk Cuma orada kılındı. Orada Cuma'nda kılındı. Oradan Aleyhisselam Hazretleri artık Medine'ye ilgili yavaş yavaş geliyor. Medine halkı Medine halkı içlerinde sahabe var. Sahabe. Mekke'de gelen sahabeler. Bu acizmler. Bu Medine'de bunda sahabeler var. Hakkı bir de yapıyorlar böyle. atıyor. Onlar sahibi onlar. Diğerleri tabi'nin onda böyle. Yani sahabeyi gören tabi'nin deniyor böyle. İşte tabi'nin. Fakat o gün Medine-i Münevvere'de öyle bir hal oluyor ki Medine-i bir coşku, heyecan. Doğru açıkta böyle şey böyle. Kimse evinde kalmadı. Resulullah Medine'ye geliyor. Artı bizim olacak. Dertten Medine sevinçli. Çocuklar car-resulullah barılıyor. Car-resulullah, car-resulullah geliyor, geliyor. Kalınan taraslarda şu alanlar artık hastası, yaşlısı, erkeği, kadını böyle, o muhacirin sahabeler hasta çekenler derne, öyle bir coşku medine münevverde, öyle bir coşku münevverde artık yani oynuyor bu şekilde böylece. O kadar sevinç. Şimdi bakın muhtemelenler Mekke halkı onu öldürmek için onu arıyorlar. Bakayım, kadere bakış, kadere bakış. Mekke halkı ellerinde kılıç, elinde balta, kazma, yıkıyor, sopa peygamın arıyorlar, öldürmek için arıyorlar böyle şey. Işte. Mekke müşrikleri. berde de Medine halkı ona layaklar var. Bekliyorlar. Ve iki tepe vardı böyle orada. Veda tepe derkenler. O zaman geldi demezler böyle. Gelirken tabi o tekbir sesleri Allah'a deyyan anlamı teremdi. Düşüp bayınlar böyle. Ağlayanlar, gözyaşları, sevinç yaşları artık Medine gün öyle bir yaşadın Medine'in böyle şey. Şimdi bir sorun ortaya çıktı. Resulullah acaba kimde kalacak Medine'de? Tabii böyle yabancı şey böyle. Acaba nereye kalacak şimdi Medine'de Kimde kalacak? E, o günkü ahetlere göre Medine tabii eşrafı var. İleri gelenler var. E, Kabile işleri var. Onlara kalması gerekir onlara göre böyle şey. Çıktı önüne, diğerine çıktılar. Ya Allah, bize buyurun lütfen. E bir ya Resulallah, bize buyurun lütfen. Bize buyurun ya Resulallah, lütfen buyurun. Şimdi peygamber kendiliğinden birine gitse, diğer kırılacaklar kırılacaklar. Biraz da kıskançlı olacak ondan anda Bir Resulullah kaptırma başkasına. Onlar bir kıskanç olacak aralarında, bir kırıklığına koyacak aralarında. Burada Aleyhisselam da dedi, ben bu işe karışmıyorum değil devem görevli. Devepler çökerse burada kalacaksın. Bak. Haberde o zaman Bunun üzerine da çekil çikere. Ne yapıyor şimdi bunlar? Evine koşan deve hangi otu çok seviyorsa ona <gülüyor> koşan alan gelirler. Yola gelirler. Deve gösteriyorlar. gerçek için. Ama deve o deve ne de olsa deve ama böyle. Deve o dağımdır. Yani Resulullah'a taşımaya layık olan bir deve. taşım Deve de orada feyiz alıyor ama. Deve de hayvan da feyiz alıyor o tamamdır. O da feyiz alıyor. O deve karnı aç olduğu halde hiçbir yere bakmıyor böyle şey. Kalk gösteriyorlar, su gösteriyorlar. Hiç kim yere bakmıyor böyle. Yalnız başarılı salıyor başı bir kitap böyle. Böyle başlıyor böyle öyle. Öyle yapmış, öyle yapmış deve o Baştan bir sağa sallıyor, bir sağa böyle yürüyor. Böyle. Yavaş yavaş yavaş yürüyor böylece. Karışmadı, karışmadı karışma sonuçları. Bir yere geldi. devamı çöktü. İki yana çöktü. Çöktü orada. Tam çökmeden az durdu. Orası boş bir arsa ama. Boş arsa böyle. Yani mecliden bulunduğu yer. Razım Mutahar'ın bulunduğu yer. Hatta kapısının bulunduğu yer. Kıbrı tarafında kapısının. Razım Mutahar'ın. Bunun diğer kapısının bunun diğer çöktü, yine kaltına geleceğim. Şey. Biraz daha gitti, onunca çöktü. Nereye çöktü mü? Müterimler şimdi gidenlere bilirler. Rabbin mutarlı üzerinde kubbe hadra, iki işte kubbe var. Altı pek türbesi türbe müterimler falan. Adı kubbe hadra, iki işte kubbe. Şey. Yani kaneat en kısa yeri orası arası böylece. O kubi-i hadranın önünde minara var. Minara var. Minaran tam hizasında. O da yok minara zamanı yok minara zamanı var. Şimdi minarenin hizasında. O minare adı da minaresi ondadı. Reisli minaresi. minaresi. Kubriye önüne verince soldaki kıştaki minare. Tam onun hizasında. Orada, orada çöktü. Böyle. Çöktü. Kim orada? Halibin zeyt, Eyüp Sultan Hazretleri böyle. Asıl adı El kendisi. Evo Yiğip aslında, Türkiye'mizde Eyüp diye öyle adalı Türkiye anlıyor, Halibin zeyt, O da evinin kapısı içinde. Dışarı çıkmıyor. Hanımı diyor ki, Halit çıksana. Bak Resulullah geliyor, belki bize gelir. Herkes çıkıyor. Bak onu karşılamaya. Şöyle, bakıyor, yaş öyle ya. Ya bize mi kalır Resulullah bir kelimesi böyle ya. Yani bize mi kalır bu? Bize mi kalır bu şekilde. Gözleri yaşlı böyle ağlıyor. Aşık Resulullah'a bakıyor. Ama yani bana değmez tabi bu nasip. Kızarsan bence. Ama deve geldi geldi. geldi. Önün kapısı hem kapısından durdu böylece. Durdu böylece. Evi de iki katlı evi. oldu olduğu evini gördü muhteremler. 60 yıllarında ev duruyordu. Birinci katı taştandı. Çamur, yani harç yok tabi. Harç, çamur. Birinci katı taştan, ikinci katı kerpiştendi. Arada ağaç direktleri vardı. Burada, ev burada. Peygamber orada çöktü orada, deve çöktü. Deve eğer kalkmayacaksa yanana yere koyar bir böyle. Deve sayanana yere koydu, tam yerleşti. Peygamber indir ailesi Halbuki bakın teker üstü oda iniyor. Hemen koştu bu sefer tabii. Oradaki eşcesini aldı, ailesini de temin. Başki bir alıp evine götürdü. Yani oraya girmiş tarfı olmamalıydı. Yedi ay kalmadı, orada kalan kalmalıydı burada. Yedi orada kalan ailesini de temin. Ev yapınca kadar orada misafir kaldı. Acaba neden o evde kaldı? Tabii var neden varmıyor? Boş diyor materyal arkadaş. Neden kaldı acaba? O ev aslında Peygamber bir de damandı. Aslı o ev. Aleyhisselam evindir o ev aslında. Peygamberlerin çok asıllar önce, belki bin yıllar önce, Yemen'den gelen Yemen meleki Tubbah. Yemen hükümdarı yani Tubbah. O Rusya'yı haber Medine'ye gelmiş. O zaman Medine Yahudiler var. var. onlara konuşuyor diyor ki Yahudiler buraya diyorlar, son peygamber diyorlar, buraya gelecek diyorlar. Mekke'de ortaya çıkacak, Oradan göçülecek, buraya gelecek. Acaba yakında gelir mi diyor şimdi bu tubba? Peygamber'in açıkçası görmeden onu bilemeyecek olabilir. böyle. Bunun üzerine oraya bir ev yaptırıyor, o ev yaptırıyor. Ev yaptırıyor böylece. Oraya bir evladım bırakıyor. Bırakıyor bu şekilde böylece. Ondan babadan oldu, babadan oldu. Hatta mektup diye yazdı falan böyle. Uzun tabi konu tabi. İşte yani daha önce ezelden o ev peygamberimiz yapılmış, özel yapım ortamlarında. Orada kalacak, kalacak. O, kalacak. o evde kalacak, aleyhissam moderniteri. Orada kalacak. Orada kaldı. Tabi önce Cevb-i geldi. Peygamberimizin hoş gelin, bileyim mi oraya? Halk geldiler, Medeniler geldiler. Ve hastalığına Medeni geldiler. Ve elhamdülillah, ondan sonra meclis yapma başladı orada. Ve İslam devleti kuruldu. Yani Mekke'deyken Müslüman'a bir cemaat halindeyken bu cemaat orada devlete dönüştü. Devlet oldu elhamdülillah. İslam'ın oradan dünya yerildi. Şimdi gelinmiş bir de Hicri yıla gelmekten Araplar, İslamların önce de kullanılan aylar Hicri aylardan onların kullanılan ayları böyle. Yani Muharrem, Safer bu şekilde bu şekilde. Yalnız bir yılbaşı diye bir şey yoktu onlar böyle. Yani belirli bir yılbaşı. Muharrem başlı, yılbaşıydı ama Muharrem fakat bir başlangıç yoktu. Bir tarih başı yoktu onlara böyle şey. Ne zaman bir olay olmuşsa o olay tarih başlangıcı olurdu. İşte filan önce, filan kıtlı önce derken fil olayı bedenine geldi. Bu hepsini bastırdı. Ne zaman bu doğdu mesela? Fil olanlar iki önce, üç sene sonra önce, Hep bu olay buldu. Hicretten sonra Hicret, işte Beli savaşçı, Uğur Savaş derken böyle tarih başlangıcı karıştı, karıştı bunlar. Hazirbenin zamanında İslam devleti dünyanın tek süper gücü oldu İran fetihli baştan başa, Anadolu'nun yarım fetihlendi, Mısır hepsi buna fetihlendi bunların, Azay Belcana kadar fetihlendi, İslam genişledi. E, Tabii bu arada resim yazışma oluyor, resim yazışma oluyor. Filafetten, Medine'den valilere gönderilip, komanda gönderiliyor böylece. Ama arkadan başka bir yazı gönderiliyor. Fakat tarihi belli olmuyor şu an. Tarih karışıklığı var. Hangisi acaba bunun daha birinciydi? Hangisi, hangisi önce uygulaması gerekiyor? İş karıştı. Hasan topluyor, sahabeleri topluyor onları. Bir müşavere, karar verdiler ki böyle, bir tarih başlangıcı olsun. Bu kullanılsın reçti, bu kullanılsın bu şerifereceği. Şey. Ne yapalım acaba? Tabi şimdi görüş soruluyor sahabelere. Görü soruluyor. Kimi Peygamberimiz'in doğumunu arasama kimi vefatını, kimi hicretini, kimi Belir savaşını, Uğur savaşını, Mekke'nin fethini teklif ettiler. En sonunda çoğunlukla böyle daha büyük büyük çoğunlukla hicriyi olarak hicri alanda. Bu aramayının başından bir olmak üzere bu alındı, bu kullanılmış oluyor. Şimdi İslam'da olan da takvim bu de İslam'da böylece. Yani Ocak şu bunlar Romalıların kullanılan takvim bunlar. Romalıların kullanılan Bugün de Hristiyanların kullanılan takvim bu. Mesela Çinlilerin takvim başka. İslam'ın takvim başka. Takvim başka. İslam'ın takvim başka. O da tabi ülkemizde ne hikmetse Hristiyanlığın böyle bir ağır basması istenenler bir grup tarafından bu tarafın kulağın başlarına Türkiye'nin başlama dönemler. Şimdi Hristiyan yılbaşısı daha gelmeden önce herkes bunu biliyor. Yılbaşı, herkes bilirsin. Yılbaşını, Ocak ayında böyle şey. Yani bir çocuğu sorsan, ne zaman yılbaşı? İşte bir ay sonra, on mevcutta hemen sahne bu şekilde böyle şey. Gelin İslami yılbaşı zaman bunu ne bilemeyin muhterem beyler. Bilemez muhterem Var. Yani kimliğimizi kaybettik bu zaman böyle. kimliğini tam kaybettiği Hristiyanlaştı bu Allahu ekümu muhterem. Yani Hristiyanlığın ağırlığı, tuzu, şekeri tabi bu ağırlık bastı bu şekere muhteremler. Kimliği kaybettik. Ne zamanı peki efendim? Bugün aydan zir ayı. 29 bugün muhteremler. Bu yıl olarak bu şekilde. Bakın 29. Yani 30. Çarşamba, 30. Perşembe günü bir muharram. Yani. Bir muharrem Bu yıl olarak hesap bu şekilde. Perşembe günü bir muharrem Tabi, çarşamba, perşembaların gecede yılbaşı olmuş oluyor İslam'da. Yani yarın akşam Hicri, Müslüman yılbaşı yarın akşam. Peki ne yapabiliriz? Bunu canlandırmak için ne gerekiyorsa yapma gerek Telefonla, mesajlarla, böyle her şekilde bunu inşallah bir tebrik ederek bu yemek çalışalım. Herkes böyle dostun yakınına yarın akşam bir mesaj çekmeli, telefon etmeli, bunu tebrik etmeli, yılbaşında tebrik etmeli. Bunun böyle canlandırılması lazım geliyor. Yani İslami kimliği Hristiyon'a çıkarmamız gerekiyor. Böyle. Gerekiyor bunları. Veya rahmet inşallah İslamu'na bunu hallesin, hiç yıkılmasın inşallah. hem mübarek olsun. İlhan Tanrı Fatiha.